İsrail oğulları yaptıklarına pişman olup gerçekten sapmış olduklarını görünce eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler.